Sevgili Açık radyo dinleyicileri, Dünya Kupası'nın 5. gününde Brezilya'dan sizlerle tekrar birlikteyiz. Bu haftaki programda e, kayıt olmak zorunda oldu. E, bunun için sizden bir kez daha canlı yayında sizlerle birlikte olamadığım için özür diliyorum. Ancak böyle olması bugün için biraz daha uygun oldu. Çünkü ben pazar günü Marakanada, Rio'da oynanan Arjantin-Bosna-Hersek maçı için stadyumun etrafındaydım ve sizler için stadyum atmosferini stadyum etrafındaki havayı sizlere aktarabilmek için e, bazı ses kayıtları yaptım ve ilk olarak programın açılışında da duyduğunuz gibi Arjantinli taraftarların tezahüratlarıydı onlardan. E, maç günü Ben öncelikle bir saat 10-11 arası stadyumun etrafındaydım bir havayı koklamak için e, havayı koklarken de duyduğunuz üzere böylesine güzel e, bir kalabalıkla karşılaştım. Zaten kameralar ve 10 kişilik bir taraftar grubu olduğunda bu tezahüratlar hemen e, yapılıyor. Çok kolay gerçekleşiyor. Daha sonrasında e, daha fazla durmadım. Sadece havayı kokladım. Nedir ne değildir başımıza ne gelir bugün diye bir baktım. Sonra eve döndüm tekrar geldim akşamüstü akşamüstü geldiğim saatte ise Fransa'nın maçı vardı ve Fransızlarla birlikte maçı izledim Fransızlarsa üçüncü gol sonrası oldukça neşeliydiler şu anda Fransızların maçı izlediği yerdeyim Fransızlar büyük bir coşkuyla maçı izliyor gerçekten Ben Arjantin maçını beklerken Fransa maçına da göz attım duyduğunuz üzere ve Fransızlar 3-0 kazandılar maçlarını gruplarında liderlik koltuğuna oturdular. İsviçre'de grupta yer alan bir başka takım. Onlar da Ekvator karşısında 1-0 geriye düşmelerine karşın 2-1 ile sahadan ayrılmayı başardılar. Böylece de parantez içinde sizlere e grubunun sonuçlarını aktardım. Arjantin maçını stadyumda izleyemeyeceğim için stadyumun etrafında herhangi bir bar'a gitmeye karar verdim. Ve hemen stadyumun arkasındaki bar'a gittim ve bar'da maçın henüz birinci dakikasında gelen golün ardından coşku bir hali yüksekti. Bu golün ardından sizlere şunu söyleyeyim bu gol olmadan evvel tam aşağı yukarı 5 saniye öncesinde bir paralel sokağımızda bulunan Maracana stadyumundan yükselen çığlıkları duydum ve evet dedim işte gol oldu ve sonrasında da ekranlarda Messi'nin kullandığı serbest vuruş sonrasında topun ağlarla buluştuğunu gördük. Maç boyu maçı Arjantinlerle izledim ve Arada tabi e, Bosnalılar ve Hırvatlar da vardı. Bosnalılara destek veren ve Bosnalı sayısı aslında stadyumun etrafında Hırvatlara nazaran daha azdı. Ama yine de e, iki ülke insanı bir araya gelip Bosna Hersey'e destek verdiler diye aktarabilirim. E, maç Bosna aslında Bosna adına iyi giderken diyelim Messi'nin golü geldi ve bu sefer de Arjantin Messi için çıllık çılla bulundu. Messi'nin Messi. Messi golünün ardından Arjantinler biraz daha rahatladı ancak maçın bitimine az bir süre kala Bosna Hersek'ten şey için attığı gol maçı beraber izlediğim Arjantinlileri birazcık gerginleştirse de Arjantin sağdan 2-1'lik skorla ayrılmayı başardı ve Dünya Kupası'na iyi bir başlangıç yaptı ancak futbol olarak çok da iyi değildi Arjantin onu söyleyelim e, F grubundaki bu maçla sona erdi e, gün Arjantin-Bosna maçı tamamlandıktan sonra ben eve gitmek üzere yola çıktığımda ise metro merdivenlerine doğru yöneldiğimde FIFA Go Home, FIFA evine git sloganlarıyla karşılaştım. Küçük çaplı bir eylem vardı Maracan'ın stadının önünde. Go Home sloganlarına üç farklı slogan daha eşlik etti. Daha sonrasında bir tanesi küfürlü olduğu için iletmeyeceğim ama bir tanesi kupaya gelmeyindi. Now I Kopa ya da bunu kupa olmayacak e, anlamında da çevirebiliriz. Diğeri ise daha ilginçti. Brezilya şampiyon olursa eğitim ve sağlık reformu istiyoruz diyordu e, eylemci kalabalık çok fazla değillerdi. 10-20 kişi Şu kadar adım. vardılar. Eylem gerçekleşirken de polisler hemen hareketlendi ve pozisyonlarını aldılar. Ancak e, benim şahit olduğum eylem olaysız sonuçlandı. E, ancak daha sonra eve gelip e, haberlere baktığımda da Associated Press'te yer alan bir habere göre de stadın yakınında başka bir yerde gerçekleşen bir eylemde sivil polis olduğunu iddia eden bir kişi eylemcileri ve basın emekçilerini silah çekerek tehdit etmiş. Bunun görüntüleri de mevcut. Riyadöjeneryo Güvenlik Sekreterliği de e, yaptığı açıklamada eğer bu kişiyi teşhis edebilirsek gereğinin yapacağız demiş. E, yani Anlayacağınız üzere Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Çok kısa olarak e, eylem haberlerinden sonra şöyle bir hatırlatma yapayım. Hafta sonu geçti üzerinden ve D grubunda neler olduğunu söyleyemedik. E, kısaca aktaralım sonuçları vererek. Uruguay ve Costa Rica karşılaştı. Costa Rica bir sürpriz yaparak Uruguay'ı 3-1 ile mağlup ettim. İngiltere ve İtalya karşılaştı grubun diğer maçında karşılaşmayı İtalya 2-1 kazandı. D grubundan önce de C grubu maçları vardı. Kolombiya Yunanistan'ı 3-0'la geçerken Fildişi sahili Japonya'yı 2-1'le geçti. E, bugünün maçlarına gelelim. Bugün 3 tane mücadele oynanacak. E, o maçlarda şöyle F grubunun diğer iki takımının karşılaşacağı maç e, saat 10'da başlayacak. İran ve Nijerya karşılaşacak. Günün ilk maçı ise G grubundan geliyor. 19'da başlayacak maç Almanya ve Portekiz arasında oynanacak. Yine bu grubun maçlarından bir tanesi bu sefer gece 11'de oynanacak bu maç. Türkiye saatiyle Ghana ve Amerika Birleşik Devletleri arasında oynanacak bu maç. Ee, benim aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Ben Volkaner, hepinize futbol dolu günler diliyorum.